Zahirini pak eylesin şeriat, Bet tebdil etsin tarikat, Hak cemalin görem dersin hakikat, Allah'a aşk ile varmış erenler. Aşktan gayri emel fanidir fani, Aşktan bulur hayat cümlenin canı, Aşktan buldular derde dermanı, Allah'a aşk ile varmış erenler. Cümle enbiyanın aşktır yolları, Bütün evliyanın aşktır halleri, Aşk olmazsa olmaz kimseveli Allah'a aşk ile varmış erenler. Hayırlı akşamlar. Ilim bahçesinde dolaşanlardan, hak aşığı olanlardan, şiirleriyle gönlümüze muhabbet bahçesinden, aşkı saçanlardan sunullah kaybı'ı konuşacağız bu akşam. Üstadım, hayat inançla birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Safa bulduk. Merhaba efendim. Merhaba hocam. Hocam şu mutasavvıf, evet. şair. Ve mütefekkir Sunullah kaybi kimdir? Efendim malumunuz hakkındaki bilgi son derece sınırlı. 17. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin ediliyor. Bir takım çıkarımlar yapılarak 1620'li yıllarda 25-27-30 en fazla o arada doğduğu tahmin ediliyor. İntisab ettiği şeyhe. 1649'da ulaştığı ve o, tabi o yıllarda 20'li yaşlarında 25 yaşında falan ise falan diyerek yani kesin tarih bilinemiyor ama çok yakıcı bir eda ile dediğiniz gibi hem mütefekkir hem büyük bir mutasavvuf hem hallerini anlattığı aşkını anlattığı sözleriyle bazen e, yoldan mı çıktı acaba diye endişeye düşülüp hakkında dedikodular dahi olan ve fakat bütün bunları bertaraf eden bir eseriyle Hüda Rabbim diye başlayan bir eseriyle Ehl-i Sünnet vel Cemaat çizgisinde sırat-ı müstakim üzere dost doğru bir Müslüman olduğunu aleme ilan etmiş muazzam bir üstattan söz ediyoruz. Ee, yine tereddütlü olarak kaynaklar zikrediyorlar ama gaybi, Kütahyalı gaybiye ait olduğunu bir kaynakta gördüğüm şu beyt ile ben ilk defa karşılaşmıştım. Sunullah gaybi Merhumla. Aşk odu evvel düşer maşuka ondan aşuka, şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Ee, çok güzel bir aruza uygun, efendim mana itibariyle de çok tatminkar, le leziz bir daha okuyalım. Aşk odu evvel düşer maşuka ondan aşuka, şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Aşk ateşine yandım diye sızlanma diyor. Aşığı bir pervaneye benzeterek ki öyledir. Pervane mumun etrafında yanmaz mı dönmez mi? Kanadım yandı işte aşkın ateşine düştüm deme. Seni yakan mum senden evvel yandı. Yanmasa yakmazdı. Bu muazzam bir tasavvuf neşvesi içeriyor. Yani sevgi yukarıdan gelir demektir o. Ve şu demektir. Sana sevgi nasip olduysa, aşka düştüyse bil ki sevildiğindendir. Sevilmeyene sevmek nasip olmaz. Büyük bir müjdedir yani aynı zamanda tesavvufun merkezinde bulunan mefhum, muhabbet, sevgi gaybi merhum tarafından bu beytle bu şekilde nazara verilmiş hakikaten çok latif bir izah tarzı. Şiirlerine biraz sonra gireceğiz, bakacağız. Hakikaten Eşine az rastlanır bir Üslup sahibi <gülüyor> Hakkındaki bilginin Azlığına rağmen yani eskiler Derler ya Odur er ki bıraka cihana Şol bir eser Esersiz göçenin yerinde yerler eser evet. Eser bırakmış şeyleri elimizde ee, Hamdolsun Böylece ulaşabiliyoruz Mükatebe nısfı mükâlemedir derler evet. Yazdıklarını okumak Onun eserlerine ulaşmak satırlarından ona yaklaşmak kendisiyle sohbetin yarısına tekabül eder mukatebe nisfı mükâlemedir konuşmanın yarısıdır hamdolsun ki böyle eserler bıraktılar bu bize merhamettir bize bir lütuftur büyük kazanımdır işte bize düşen de lisandaki zayıflamaya efendim kültür kodlarımızı kaybetmiş olmamızdan dolayı bir ölçüde Onları tanıma güçlüğüne rağmen gayret ederek, biraz e, çırpınarak, el ayak oynatarak. Öyle diyor bir şiirde Fars şairi. E, el ayak oynat zira derindir dibi. Bu okyanusa düştün diyor. <gülüyor> yani bir şeyler yapmak lazım. Bir tasavvuf büyü şöyle söyler. Sen yerde bir serçesin. Yükselmek için kanat çırp, belki göğe ulaşamazsın ama hiç değilse iki karış yerden yükselirsin. Bu da sana iki şey kazandırır. Bir, kedilerin şerrinden emin olursun. İki, yükselenlerle beraber olursun. Yükselenler safına dahil olursun. En arkada da olsa Necip Fazıl Merhum'un dediği gibi, üç ayakla seken topal köpeğim dediği gibi en arkada da olsa o yola girenlerden olursun. Ve o yolun nimetlerinden sen de mahrum kalmazsın. İşte bize üstadlarımızın, büyüklerimizin ettikleri, nasihat gösterdikleri yol. Bu arada tabii şükranla, takdirle anmalıdır. Şurada görülen kitaplar, Resulullah Gaybi'nin olmak üzere. Evet. 22, öyleydi değil mi? Evet, 22 adet, en azından şimdilik öyle. E, manzum eser bırakmış Arifler'den. Şairlerden divan çıkardı Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet. Böylece bir köprü kurulmuş oldu merak edenler bunu her yerde temin edebiliyorlar. Şimdi şöyle bir parantez açayım hocam. <gülüyor> İlhanet İşleri Başkanlığı'nın evet. Kasım ayı sonuna kadar bütün kitaplarında yüzde elli indirim gibi bir kampanya başlattılar. Ha, bu bu eserleri <gülüyor> işte. Kasım ayı sonuna kadar, kadar. Kasım ayı sonuna kadar. Evet. Bunu da anekdot olarak belirtelim çünkü bu eserleri sonra arasak da bulamayacağız gibi yani. gözüküyor. Yani Allah evet. razı olsun yani çaba göstermişler, çok emek vermişler. Birçok şeydi. Biz bu kitaplar sayesinde. Taççı, Mustafa Taççı, Cemal Hocanın burada şeyler var. birçoğunda da var. Bunda da var. Bunda da Gayretleri var. E şimdi bir de bunlar da gidiyorlar kardeşim ya. Vefat ediyor sonra arıyorsun. <gülüyor> yani bizde zaten şey oluyor hocam. Öldükten sonra daha kıymetli. <gülüyor> Ölediğim problemimiz var. Yani sağlığında var. kıymet bilmeli dediğin gibi. Şimdi Hazretin şiirlerinden ilk seçtiğimden bir kıta okuyayım sana. Bunun Sen ne hocam? okudun başta? Bir okusana o kıtayı bir daha. Önündeyse. Hemen hocam. Şöyle yani Şeriat, tarikat, hakikat. Üçüne de temas edin. Zahirini pak eylesin şeriat. Bir. Zahirini pak eylesin şeriat. Bet huyların tebdil etsin tarikat. Kötü huylarını düzeltsin tarikat. Hak cemalin göremdirsin hakikat. Aa, ben hakikati hak cemalin göreyim. Rüyeti cemalullah. Allah'a kavuşayım. Hakikattır o da. Allah'a aşk ile varmış erenler. Aa, aşk ile varılmış. Evet. Sevgi. Muhabbetin Aşırı haline, farklı muhabbete aşk derler. Onun da üstü derttir. Muhabbet ehli o ki sevdiğini görmekle memnun görmezse kaydında değil. Aşk ehli o ki görmekle memnun görmezse mahzun. der ehli o ki görse de mahzun, görmese de mahzun. Hac safhada, kendini kaybedecek kadar... Muhabbet aşırı olunca muhip fani olur, yalnız mahbub mevcut olur diye özetlerler. Evet. Yani o kalır sen bitersin. Fani, fena, şekerin çayda erimesi gibi diye anlatıyorlar. Yani artık kendi benliğinden... Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorsun. Ayırt edemiyorsun. Var mı var yok mu yok. ''Katre veş ve vücudet bahre zira Rakim bahir taşraya atar beyabanın gelen murdarını'' Hayali Bey'in böyle bir beyti var, tam bu meseleyi anlatıyor. Yani ee, damlanın denize düştüğünde yaptığı gibi kendi kimliğinden arınarak denizin kimliğine bürün, yok ol, kaybol, fani ol, aradan çık, sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Evet. Eğer çöp gibi gidersen denize, denizin bir tabiatı var, sen dışarıya atar, atar, kenara atar, taşraya atar ve yabanın gelen murdarını. Ya kardeşim Allah aşkına. İkinci kıtayı okusun. <gülüyor> Aşktan gayri emel fanidir fani. Aşktan başka beklentiler, emeller yok olucudur. Aşktan bulur hayat cümlenin canı. Bütün herkes ancak aşk ile hayat bulur. Aşktan buldular derde dermanı. Ha dertlerin dermanı da odur. Allah'a aşk ile varmış erenler. Ancak aşk ile varılır. Bir kıta daha oku. Üç kıta var galiba orada zaten. Cümle enbiyanın aşktır yolları. Ha şimdi bütün peygamberlerin yolunun efendim dinimiz... Şöyle bir şey yani. Bir kişi evet. aklım erdi, kabul ettim, anladım, var e, peygamber doğru söylüyor dese, evet. yani itiraz edemiyorum <gülüyor> dese, deliller çok kuvvetli, evet dese ve sevmese emirleri, yasakları. Ne diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam? Her şeyden sevgili olmadıkça ben kalbinizde çoluk çocuğunuzdan kazancınızdan her şeyden fazlası kamil manada iman etmiş olmazsınız eğer o sevgi yoksa iman hepten var sayılmaz yani plastik çiçek var Ufak ortada. Fakat öyle bir eksiklik var bu da çok şeye tekabül ediyor. Ya, ya. Sevgidir yani kalben tabi olmak sevg... Ferman-ı aşk can ile varın kıyadımız hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız baki merhumun dediği gibi namaz aşktır yani oruç aşktır yani. İman aşktır. Tavaf aşktır. Kâbe'yi mazlumaya gidiyorsun. Binanın etrafında dönüyorsun. Allah aşkına ya. Bir bak ya bir binanın etrafında dönen 5 milyon insandan bahsediyoruz ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ateş çöllerde göstermek yeter. Ateş çöllerde göstermek yeter emmacihuccacı. Bu dava şayet isterse de la ilahe illallah. Diyen şair 1978'de vefat etmiştir. Efendim Şeref Güzel yazıcı. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. 5 milyon insanın aynı gün bir binanın etrafında dönerken deniz dalgası gibi o aşk ile dönüşlerine bakmak delil olarak yeter ya Resulallah diyor. Nerede var böyle bir şey ya? 1400 Nerede bu sürü... aşkı bulabileceğiniz? Yani. Aşk budur ya, onu anlatıyor işte. Evet. Söyle bakalım. Bir, Bütün evliyanın aşktır halleri. Halleri de odur. Yani kavuştukları nedir? Aşk derin aşksı Sevgide had yani iyi anlamalı tabii bir de çok yıprattığımız bir kelime aşk. Aşk da sevgide hepsini e, biraz e, kullanıveriyoruz e, böyle biraz yani kadını yani. kaçırdık. Kadını yani. kaçırdık. Nefsin arzusuna aşk kadını vermek altın taç giydirilmiş kelkör bir başa benzer buyrulmuştur evet. devam et. Aşk olmasa olmaz bir kimseveli Allah'a aşk ile varmış erenler. Allah Allah şimdi bak. Sevgi olmazsa, aşk olmazsa, veli olmaz, dost olmaz, Allah'ın dostu olmaz diyor Allah'a aşk ile varmış erenler. i̇mam Ahmed Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, dört mezhepten dördüncüsü olan Hanbeli'nin reisi, büyük bir hadis alimi, yani hem fakih hem muhaddis, efendim. bütün İslam aleminin kabul ettiği çok büyük bir zat-ı şerif. Kendisine bazı sorular sorulur, tek tek cevap verir. Tevhid nedir? İhlas nedir? tek tek anlatır hepsini. Züht nedir, vera nedir, takva nedir, teslimiyet nedir hepsini anlatır. Muhabbeti sorarlar, aşk ya. Yani. Aşk muhabbeti sorar. Muhabbet nedir? Beşrefi hafi hayattayken bu söyle cevap vermem der. Aa, Onun ehli odur der. Çok ilginç bir cevap. Halbuki beşrefi hazretleri dışarıdan baktığınızda göreceğiniz e, meczup, efendim yalın ayak dolaşan halleri biraz da garip olan bir. Bugün zat. baktığımızda kafayı kırmış ee, bu adam. Yani öyle dersiniz yani. Evet güzel Arko güzel söyledin. <gülüyor> yani. yani öyle bir ama ne göre kıymet o değil işte. Yani aşkı anlatıyoruz. Ya o varken benim konuşmam bu bapta bir şey söylemem yakışık almaz diyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammed siz muhabbetten ne hasıl. Bu Hazretin kütah yalosunullah gaybi. Merhumun bir e, problemi vardı. Biraz önce kısaca temas ettim. Evet. O garip halleri, sözleri, yaşadıklarını anlatmaları. Şimdi bu şiirler niye tesir ediyor? Yüzlerce yıl. Hazreti Yunus Emre'den mesela 8 asır geçmiş en az. Okunuyor hala gözler doluyor. Süleyman Çelebi Efendim vesile i necat ve mevlid-i şerif diye anılan eser. Hazreti Mevlana. Onlar tecrübelerini, yaşadıklarını bir hakikati ifade ettiler. Enfüsi bir şey yani. subjektif Kendi yaşadıklarını söylediler. Hikaye anlatmadılar. Oradan buradan duyup rivayet etmediler. E şimdi insanın yaşadıkları da bazen dışarıdan bakılınca tatmayanlarca hemen anlaşılmayabilir. Evet. Yadırganmıştır. Sorgulanmıştır. Suçlanmıştır hatta. Ve fakat biraz sonra temas edeceğimiz... Hüda Rabbim şiiriyle de öyle değil. Ben dost doğru yoldayım. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah 32 farzı saymış. Efendim, namazın farzlarını saymış. Abdestin, guslün şartlarını, farzları, teyemmümün farzlarını saymış. Yani mızrak değil mi hali nazma dökmüş. Geçen hocam arkadaşım birisine bunu dedim ki bunu okusan yani İslam dinini ben bu örenlerimle. <gülüyor> ikame ettireceğim. Bundan sonra bu kadar geçeceğim desen yeter demiş. Temel yani. bilgi mesela oraya hemen bakalım. Buyurun hocam. Hudâ rabbim nebim hakkâ muhammettir Resûlullah. Bu Ege bölgesinde Kütahya merkezde işte ben de Denizli diyeyim. Huda rabbim diye anılıyor zaten bu zat. Evet. Bu şiirden dolayı. Bir başlamış La ilahe illallah Muhammedur Resûlullah. Rabbin kim? Allah Celle Celaluhu. Nebin kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle ezberletirdi bize. İşte onu hem İslam dinidir, dinim kitabımdır kelamullah. Amelde bu hanife mezhebim hem itikadım da oluptur ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi Vallahi İtikatta mezhebim ehl-i sünnet vel cemaat diyor. Amelde mezhebim imam-ı azam Ebu Hanife diyor. Ne kadar sari? E sen neden bahsediyordun? Neyle suçluyordun? Dahi-i zürriyetim adem. Aynen mızraklil miftahül cennede mızraklil mihal diye şöhret bulan. O kitaba da dikkat etmek lazım. Fatih merhumun hocası tarafından yazılmıştır. Hı. Muhammed bin Kutbüttin İznikî Hazretleri. Evet. Edirne de medfundur. Tatarhaniye mezarlığında. Dahi zürriyetim, kimin zürriyetindesin? Adem Aleyhisselam zürriyetindenim efendim. Kimin millet, İbrahim Aleyhisselam milletinden. ibadet etmeye kıblem olur her yerde. Beytullah bulunmaz ol hudavendi nazirimiz limanendi. O Allah, Allahu u ben benzeri yoktur. Efendim, Sübhan'dır. Her türlü noksandan münezzehtir. Eşi benzeri ortağı yoktur. Ki suretten münezzehtir, müberradır Teala Allah. Vezne dökmüş. Ee, galiba bu, evet. mefailün Mefail'in O vezinde, çok tutulmuş vezindir bu. Şeriki yok beridir, doğmadan dahi doğurmaktan. İhlas suresini anlatıyor. Lem yelit ve lem yulet. Ehaddir küffü yok. Ve lem yeküllehü küffüven ehad. Ehaddir küffü yok. İhlas içinde zikreder Allah. Sure-i anlatıyor diyor. Uzatmayalım. Devamında da işte bu itikat meselelerini birinci fasılda. Sonra geçiyor. fi beyan el melaike. İmanın altı şartı. İslam'ın beş şartı. Biz ne yaptık ya? Biz bu son zamanda ne, ne yapıyoruz biz ya? Biz sadece cümleleri genişletiyoruz ama içi boş, balon gibi şişir bırakıyoruz. Evet. Ya azizim imanın altı şartını söyle, İslam'ın beş şartını söyle. 32 farzı say desen sayamayacak birçok kişi her bir şeyi de biliyor. Yani çok enteresan evet. bir zamana geldik ya. Evet. Büyük tekerlek, küçük tekerleğin arkasında gidiyorsa kıyameti bekle demişti köylü amca. Yani Temel bilgilerden mahrum namazı ihmal ediyor ihlal ediyor. Yani ihmalden başka bir de ihlal yani böyle kılmadığı için üzülmüyor. Kaza niyeti yok. Yani bu amel suçunu geçer itikada var tehlikeli bir vaziyet. Ama her sahada elim sahibi. Her şeyi de biliyor. Ne sorarız ayet tefsiri diyor. Ayet numaraları söyleyerek falan bir şeyler biliyor. İşte Tasavuf'ta okyanusa dalmış çıkmış inci mercan çıkarmış. Hatta bu sebepten suçlanmış, yargılanmış, dışlanmış. Başına gelmedi, kalmamış bu Zat-ı Şerif bize temel itikat meselesinin temel inanılacak hususları. Çok kısa tek, yani. Tek yani. Çok uzun da değil Bütün peygamberleri saymış. Fi beyanı tasdikil enbiya, yirmi beş Kur'an-ı Kerim adı geçen yirmi beş hani bir de vardır ya üçü peygamber miydi, evet, veli miydi. Falan. tek tek, tek ayrılmış yani. Eksik muazzam mı? yani. Fi beyanı şurut İslam. Bir beytte. <gülüyor> ben çocukken dedem bana sorardı İslam'ın şartı kaç? Beş derdim. Kelime-i şehadet, savun-u hac zekat. Bir de böyle havalı sayıyorum ya. Aferin dedem, derdi dedem rahmetli. Sonra sorardı altıncısı ne? E yok dedi derdim. İslam'ın şartı beş altı olan imanın şartı. istersen onu da sayayım falan derdim. Israr ederdi. İslam'ın altıncı şartını sordum sana. Yok derdim. Aferin yok bil. Aferin oğlum bilirmiş. İslam'ın şartı beştir doğrudur. Altıncısı haddini bilmektir. Der. Şimdi bakın verdiği derse bakın adam. Bu adamla okuma yazması yok. Ama işte buradan mezun. İşte orada memba çok sağlam evet, olduğu evet. için. Evet. Hüda Rabbim'den mezun adam. Yani vaiz kulak mollası derler Hadi Zihinleri nettir, berraktır, böyle tereddüt yoktur. Fî beyanı ferayzı vudu, abdestin farzları. Fî beyanı ferayzı teyemmüm, teyemmüm farzları. Teyemmüm'ün vücubu nerede lazım olur falan. Onu dahi yazmış. Detaya kadar inen böyle bir şiiri de var. Sen çok güzel o giriş şiirini okudun. Allah razı olsun. Bizi Allah de, razı olsun biz de böyle şey yaptın böyle yani. Böyle bizi heyecanlandırdın. Şimdi hocam e, madem konuya girdik buradan devam edelim mi? Edelim. Şimdi hocam sunullah gayb özelinde. <gülüyor> Yunus Emre biraz önce bahsettik. Mevlana gibi mütefekkirlerde mütefikirler, gördüğümüz aşk. Nasıl bir yetişmenin sonucu ama? Yani bu aşkı nasıl buluyorlar? Efendim bizimkiler bu saydığınız isimler ve diğerleri bizimkiler... Hakikati bulmuş üstün sonra şakıyan bülbüllerdir. Bunlar da tereddüt değil var ona. Bunlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah temel Kur'an hadis, Kur'an ve sünnet yolunda. Sırat-ı müstakim üzre. Fakat bunun hayata tatbikini bir üstaddan görmüş. Bir üstada çerah ol serserilikte safa yoktur. Eskiler şöyle derler mesela sen abdest salmasını kitaptan öğrendin evlat biz hocamızın eline su dökerek öğrendik. Evet çok Onun muazzam bir fark bu. Yani. Önünde onu görerek yani o yemek yerken beraber yemek yemek onunla beraber yaşamak bambaşka bir şeydir. O size gösterir. Usulü erkanı gösterir. Yani talim ile terbiye farklı şeydir. Öğrenme başka eğitim. Yani öğretim eğitim diye tercüme ediyor ya talim terbiye. Bu manevi mesafeleri de Kalpteki sıkıntıları kalp hastalıklarının tedavisini de öyle bir şeyden geçiyor ki öyle ince ayardan elekten değil. öyle bir ayar ayardan geçiyor ki hocasına benziyor. İnsan e, karşısındakinden etkilenen bir yaratılışa sahip iyi veya kötü. Fakat şu var ki kötüden kolay etkilenir Ademoğlu iyiden zor etkilenir zor alır. Yalan faredeliğinden girer doğru kapılardan sığmaz derler. Onun için zorlu bir süreçtir. Ona da seyir sülük deniliyor işte. Yolculuk, gidiş, giriş falan demek. Seyir ve sülük bir mesleğe, bir yola giriş ve seyretme falan. Manevi bir seyahattir, ruhanidir. Ama işte modern çağda insanın şu bedenden ibaret olduğu zannına kapılıp neler kaybettik ya bu Hardware'dir. Bu makinedir. Çok af buyurun. Hazreti Mevlana buna eşek diyor. Beden eşeğine bindin ahire gideceksin diyor. Dizginleri sağlam tutmazsan ancak ahıra gidersin. <gülüyor> evet. Çünkü beden eşek gibidir diyor. Ona aşırı kıymet verme. Yerini tam koy. Yerini bil, kıymetini bil. Kıymet ver ama aşırı değil. Abartılı değil. Haddinden fazla değil. Otursun yerine ben de her şekil vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Bizzat üstattan göre göre Adım adım düzelte düzelte gidiyor ve Kemal'i böyle buluyorlar, örnek görüyorlar. Bugün en çok eksikliğini hissettiğimiz şey numune görme, model görme, örnek görmedir. Herkes konuşuyor ama örnek çok az, birçok kişi için yok, hayatı boyunca görmüyor ve böylece yakın hasıl olmuyor. <gülüyor> Bilgi üç mertebedir. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Ateşin var olduğunu bilirsin, şu tepenin arkasından bir duman yükseldiğini görürsen. Bilginde doğrudur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Doğrudur ama dağın tepesine çıkar, alevleri görürsen yine ateşin var olduğunu bilirsin ama çok biraz daha ileri seviyede, derin seviyede. Görmü aynel yakındır o. Girip yanarsın, hakkal yakın bilirsin. Ve o susar. Yani cüviler kim erdiler der ya ya hamuş oldular diyor şair. Erince susar. Kavuşunca sükut eder. Onlara da işte kuddisesir ruh denir. Sırrı mübarek olsun artık üstüne kapanır, ağzını bıçak açmaz. Oraya kadar köpürür, şiir söyler, yanar, yakılır, çağlar. Akarsu giderken şelale olur, ses çıkarır, köpürür. O anda istifade edilir onlardan da sustuğu zaman da artık kavuşmuştur, vasıl olmuştur. Velhasıl üstad elinde olur, üstad ile olur. Süalinizin cevabı olarak onu arz edeyim. Eyvallah. Başka var mı sorun? Başka sorun var da biraz şiirlerinden okusanız. Şu şiiri seçmişim. Ya ilahi neyler isen et beni tek hemen benden gönül incinmesin. Bu kemala layık et teni tek hemen benden gönül incinmesin. Ben kimse incitmeyeyim de diyor başıma gelirse gelsin. Bir insan bunu niye der? Yani ben diyor iflas edeyim benim canım ya benim canım çıksın ben hapislere düşeyim ben mahvoluyum öleyim gerekirse ama gönül incitmeyeyim. Bunu demek için gönlün ne olduğunu hakkal yakın kavramış olmak gerekir. En üst mertebede kavramış olmak gerekir. Gönül Kabe'den muazzez, müminin kalbi Kabe'den muazzez bir kıymettir. Daha üstün, daha bu bizim dilimizde. Onun halinde. Ben deyince kimseye tesir etmiyor. O deyince binlerce insanın kalbi besleniyor, feyiz alıyor. Neden? Ağızdan çıkan, kulaktan döner. Kalpten çıkan, kalbe gider de ondan. O yaşadığını söylüyor. O yani sözü tesirli kılan, parlak olması, gösterişli olması, işitilmemiş bir eda ile söylenmiş olması değil, sahibinin samimiyetle, ihlasla ve sahibiyle meşgul bir kalp ile söylemiş olmasıdır. O sebeple e, evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır denilir. Sebebi odur. İşte bu sözlerin günümüze kadar gelmesinin de, ee, sebebi o. Ne ibadet ile olur olayım, ne ma'arif me ile mesrur olayım, matlabımdan cümle mazur olayım. Tek hemen benden gönül incinmesin. Yahu bu kadar mı yani? Evet, bu tevazu ya, nedir yani? Böyle? İşte gönlü anladığından. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlıyorum. Radiyallahu anke Kabe'yi muazzamaya bakıyor diyor ki ey Kabe çok büyüksün diyor. İsmi Kabe-i muazzama, büyük Kabe. <gülüyor> İsmi bile öyle. Evet. Vallahi herhangi bir müminin kalbi senden üstündür diyor. Şimdi bu nokta anlaşıldığı zaman mesela Sultan Üçüncü Murad'ın bir beyti geliyor aklıma. Ey muradi vadeyi haktan udul etme sakın, cehdedip incitme kalbi, çün gönül kıldan durur. Üçüncü Murad, Kanuni'nin oğlunun oğlu, 12. Osmanlı Sultanı, şair, muradi mahlas, muazzam bir divan sahibi. Bu beyitte de diyor ki, Muradi sana çizilen yolun dışına çıkma, mayın tarlasına girme, günaha dalma, adaletten ayrılma, udul etme. Dalalete sapma yani. Gayril <gülüyor> mevdube aleyhim veleddal. Dalalete sapma ve çok dikkat et en büyük suçu söylüyor. Gönül yıkma çünkü kıldan incedir diyor. Gönül kırmak. Eskiler mesela tasavvuf erbabının çok söyledikleri bir kelam. Dil şikest olanlar hasmullah olur. Gönül kıranlar Allah'a düşman olur diyor. E şimdi Hatta şunu da demişler yani kalp Allah'a komşudur. Carullah der eskiler Allah'ın komşusu. Kelimeye bak, ibareye bak Allah aşkına ya. İsyankar da olsa komşunun incitilmesinden ev sahibi rahatsız olur. Kafirin kalbini kırmak da yasaktır diyor. Şimdi bastığı yere dikkat eden hani karıncayı incitme neden öyle? E, öğrendi bunu da. Bunu yaşadı da onun için. Şimdi biz bundan uzaklaşıp öyle doğru söyledim ne olacak filan. Kalp, kalp, ne dedim de kalbi kırıldı yani. Kurşun mu sıktık? Abi kalp senin bildiğin gibi bir şey değil ya. O ince kırılır yani. Narin Ona, zarif. Narin zarif, latiftir. Onu kırmamak için sözüne dikkat edilir. Ya üsluba riayet edilir. Eskiler ne kadar e, güzel örnekler bırakmışlar. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz radıyallahu anhum'a cennet gençlerinin efendileri değil mi? Evet. Bir, bir yaşlı bir kimsenin biraz yanlış abdest aldığını görüyor daha güzel alınabileceğini ama demiyorlar ki amca sen bu abdesti beceremedin ya bir çekil bakalım biz alalım biz peygamber torunuyuz gösterelim ya, bak, nasıl <gülüyor> abdest falan biz ikimiz yani. aramızda ya, bir konuştuk da neticeye varamadık hangimiz daha güzel abdest alıyoruz sen bizi seyret hakem ol amca diyorlar amca seyrediyor ikisi de beraber abdest alıyorlar ve amca diyor, evlat siz güzel alıyorsunuz da biz bilmiyor öğrendik diyor üslup meselesi yani bu Şehzade soruyor yanındaki lalasına hocası yani yaşam koçu yani <gülüyor> bugünlerde öyle diyoruz ya lalacığım Karadeniz'e doğru gidiyoruz değil mi diyor halbuki gidilen istikamet Marmara Denizi Boğazdalar ee, yanlış ama cevap şu evet şehzadem dönüşte Karadeniz'e doğru gidiyor olacağız kalp kırmadan doğruyu söylüyor kalbi tanıyan böyle davranır gönül alır ahiret yolcusuna gönül alması lazım bu yolda lazım olan o Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir. Hemişe tamir tamiri beden, padergil olmaktır. Şeyh Galip. Ruhunu besle diyor. Çünkü yola o çıkacak. Bedenle meşgul olur da ömrü tüketirsen diyor. Eşeğin süsüyle, palanıyla meşgul olup, çamura çakılıp ilerleyemeyen yolcu gibi olursun diyor. Daha doğrusu çamura çakılı eşek gibi diyor kalırsın diyor. Ee, peki nedir ruhun gıdası? Yine o büyüklerimiz bize onu da göstermişler. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Gönül yap, gönül yıkma. Her birinin söylediği bu. Devam edelim. Halk ya. içinde olayım hakisi yak. Yüzüm kara olsun insanların içinde diyor. Zararı yok. Ya Rabbi. Gece gündüz edeyim ahile Ben hep ağlayayım, hiç mutlu olmayayım zararı yok. İlmi merdi bundan ulu yok. Anladım, şu ilme vardım bundan büyük günah yok. Tek hemen benden gönül incinmesin. Ya En büyük şehirlerimizin merkezine şöyle... İkişer üçer metre büyüklüğünde harflerle yazılacak şiir bu ya. Anladım bundan büyük günah yok diyor. Gönül kırmayayım da ne olursa olsun diyor yani. Çünkü burada kul hakkı var. Kul hakkı bambaşka bir şey. Allah-u Azimüşşan'ın sende hakkı olması Allah kerimdir, cömerttir. Rahimdir, <gülüyor> rahimdir bir şekilde rahimdir, çözer yani. Bir şekilde halli mümkündür imanla ölmek kayıt ve şartıyla. <gülüyor> evet, evet. Ama kul hakkı öyle değil. Muhtaçtır, zavallıdır, acizdir. Helallaşmadan gidersen o iş yaştır. Kul hakkıyla gelme diyor. E şimdi bunu anlamış olan biri bunu kemal mertebesi teorik değil pratik gerçekten anlamış yaşamış nasıl yaşanır? Kalbe dair bir seyir usulük vardır bir yolculuk vardır işte senin sorduğun o hocasının elinden tutmuş önderinin pirini şeyhinin artık o kelime neyse onunla beraber gidiyor ee, ve anlıyor idrak ediyor sonuna kadar. Anladım diyor. Kalp kırmadan öte günah yok ya Rabbi. Ne olursa olsun. Çekeyim her bir günaha bin ceza. Bak şimdi bundan sonra. Yani bunu ben diyemem mesela. Benim dememem de lazım. Yani ya, bu, yani, herkes diyemez. Herkes, herkes ağzına kışmaz. memrüm ömrümde asla bir safa. Her taraftan başıma yağsın bela. Tek hemen benden gönül incinmesin. Olmasın alemde bana fethibab. Bütün kapılar yüzüme kapansın. Cevrü mihnette yürek olsun kebap. Dahası var mı? ilim her ne kadar varsa azap, ne kadar sıkıntı varsa çekeyim. Tekemen benden, gönül incilmesin. Ya ilahi ver bana hulk-ı azim. <gülüyor> Nedir hulk-ı azim? Yüksek ahlak, büyük ahlak. Ne demek o? Resulullah'ın ahlakı aleyhissalatü vesselam. Çünkü sen hulk-ı azim üzere yaratıldın buyuruyor. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam ahlakından bir katre ver bana yarabbi diyor. Ben onun ahlakına biraz benzeyim. Hadi yeri gelmişken şu kadarcığını söyleyelim. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordular dediler ki efendim her peygambere peygamberlik verilmesi Cenab-ı Hakk'ın hususi takdiridir bunun sebebi yoktur biliriz ancak görünüşte bir sebep vardır Yani bir sebeple e, o, Nasip olur ona peygamberlik sizin kemaliniz neydi ne sebeple Son peygamber en üstün peygamber Oldunuz İsar sahibiyimdir buyurdular Aleyhisselatü Vesselam İsar Çok kritik bir kavram Adalet Gerektiği kadar vermektir, zulüm gerekeni vermemektir, ihsan fazla vermektir. İsar ihsanın da üstünde, kendisi muhtaç iken vermektir. Açsın, ekmeğin sana ancak yetecek ve bir aç'a veriyorsun ya ihsar işte olur. Cenab-ı Peygamber'in adeti buydu. Sevgili seyircilerimiz, bizi takip edenler, bunu bugün bir not olarak alalım Hz. Peygamber'e bir noktada benzeyelim canım öbürümüzde bir defa isar edelim yani bir defa diyelim ki mahşere çıkınca da ya, ya Rabbi ben Habibine şu kadar benzeyebildim elimden bu geldi niyetim buydu Senin sevgiline Habibine aleyhissalatü vesselam benzemek için muhtaç olduğum şeyi verdim para olur yiyecek olur elbise olur ee, Mutsuzsundur onu mutlu edersin filan neyse yani yani bunu da artık bizim çabalarımızda bulmamız gerekiyor. Bulunur. O kadar oraya yor kafayı. Çok kafam çalışıyor. Her şey aklın geliyor ya. Ayet numaraları ezberleyip böyle bir sürü ters <gülüyor> veriyorsun ya. Ya ilahe ver bana hulkazim. Kulların kalbinde olayım mukim. Kulların kalbini kazanayım diyor. Kalbini kalplerinde yer. Neden? Allah evi ben oraya kalbe girdim mi? Tamam Allah'ın izniği. Razıyım olsun bana mesken cehhim bu ağır tabii yani cehenneme girsem razıyım diyor. İşte bu gibi sözleri sebebiyle sapıttı falan dediler. O da dedi ki ya biz halimizi anlattık. Sen de şimdi lafı tersinden anlama yani. Yoksa yani, bizim yolumuz gayet ya açık, açık yani. Açık yani. yani. Cennet cennet dedikleri bir, bir köşkuri isteyene ver anları dedi diye Hazreti Yunus Emre yoldan mı çıktı? Öyle zannedildi. Ama o bir haldir. Bir de bu var tabii. Yani tatmayan bilmez derler eski. Menlem yazuklem yedri. Onun bir evet. de Türkçesi vardır. Menlem yazık bilmem yaz bilmez yazık. Bilmez. <gülüyor> yani bir hal anlatılıyor. ilim bildirmiyor. Orada biraz aşırı sözler olabilir. Bazen olur. Ama tabii sen onun artık o, umumi kaideye göre Tevil Adamın gidişi belli. Tevhili yapılır. Buradaki mecazen yani ateşlerde bile yansam ya Rabbi o sıçtılar muttasif olmayım yani kalp kırmış olmayım huzuruna öyle gelmek istemiyorum diyor ondan da ağır çünkü diyor Bir de hocam hayatında var ya böyle bazı dönemlerde çok sıkıntıya düşürmüşler çok yalnız kalmış belki o haleti ruhiyle yazıyor yani tabii o... O, o halet ruhyesini bilmediğimiz için A, çok sıkıntı çekmiş çünkü. Abi cehennem kelimesinin <gülüyor> bir de lugat manası var. Mecazen ahirette e, öncelikle münkirlerin ebedi azap görecekleri yerdir. Yani lugat manası ateş çukuru. Yani dünya cehennem gibi bir yere düştük diyorsun. Çok sıcak demek yani. Mecazdır. Ya, burada da mecaz gazet Son kıtada da zaten her şeyi güzelce tekrar yanlış anlayana bile yol göstermiş. Yere göğe sığmayan hallaka bak. Gönlüne sığmış anı durak yere ve göğe sığma mümin kulumun kalbine sığarım hadisi kutsisinden evet. yola çıkarak bak diyor yere göğe sığmadı Allah mümin kulun kalbine sığdı her safadan olayım gayb-i ırak her mutluluk benden uzak olsun yeter ki yarabbi tek hemen benden gönül incinmesin sertaç edilecek böyle Baş tac edilecek bir şehirdir. Şimdi hocam evet, e, bitti. okumuş on dakikamız yani. varmış. O Allah Allah işaret... son, son da çok çabuk geliyor. <gülüyor> evet hocam, e, evet. İşaret levhaları bölümümüz var biliyorsunuz ona gelelim. E, yine ya ben, sonunda kaybeden... Ben, ben, ben sana konuşturmayarak haksızlık yapıyor muyum böyle programı ya hakkını herhalde gözünü öyle, seveyim öyle ya diyor ki ama şimdi araya girmek de çok e, hadi şimdi gir o zaman girelim hocam. işaret levhası olarak ne seçtim bakalım sohbeti cahil yeter ariflere narı cahim ahirette görmesin isterse hiç narı elim, Aa, narı, elim ha. narı elim şimdi bak mecazen cahim yine burada mecazen kullanılmış bir alim için, bir arif için, aklı başından bir kimse için cahille sohbet azaptır diyor. Yani ona en büyük azapta da odur diyor. Hatta onun latif bir hikayesi vardır. Ömer Seybettin hikayesidir. Yani cahilin birini yanına, ne adanı yanına koyuyorlar da onun ettiği laflardan o kadar ızdırap duyuyor ki. Padişahın emrine o kadar hayır demişken aman diyor beni buradan çıkarın. Bu cahil sohbetinde beni kurtarın. O eziyet neyse razıyım diyor. İşte diyor. Şimdi... Cahiller eder, adamlar eder sohbetini adamla telezüz. Divanelerin hem de mi divane gerektir? Alim kişi için, irfan sahibi biri için cahil sohbeti çekilmez diyor. Evet. Tabii bunun mefhumu muhalifinden, alimlerle e, sohbet, alim ile daş daşı, cahil ile bal yeme denilmiştir. Yani çok güzel seçmişsin, işaretleyebilirsin. Evet. Cahille sohbet edersen derecen düşer. İki insanın münasebeti. U borusu da suyun hareketi gibidir. Evet. Aynı seviyeye gelene kadar aralarında akış devam eder. O yüzden aklı başında insanlar ilim sahibi, irfan sahibi, takva sahibi, Allah korkusu olan biriyle oturup kalkmayı tercih eder ki derecesi yükselsin, kar etsin. Yoksa e, ne olacak cahille sohbet ettiğinde seni günaha alıştırır, yüzsüzleştirir, gözünde normalleşmeye başlar. Yani... Mesela namazları aksatmaya başlarsın. Zaman içinde Allah göstermesin kanı kusarsın. Komple bırakırsın. Komple bırakırsın. O halde ariflerle beraber ol diyor. Var mı başka bir diyeceğim? Onu da. Şimdi hocam volmayalım. yine lugat oradan? bölümümüzde elim var. Elim. elim. Seç bakalım. Evet. <gülüyor> Elemden geliyor. Elemden geliyor ama çok böyle güzel bir anlamı var hocam. Yani geniş bir anlamı var. Çok dert ve keder veren, acıklı, ağrı ve sancıyı hissettiren, sızlatan, pek ağrıtan, acıdan eli işler. Yani cahille sohbet o kadar ağır bir şey yani. Müellim, elem veren, Ahmet Arvas'ın var, öğretmen olarak öyle diyelim şimdi hikayeyi doğru anlatabilmek hı hı. için. Öğretmen olarak bir Anadolu köyünde vazife yapıyor. Köylüler ona müellim bey hoş geldin müellim bey falan diyorlar. Zannediyor ki bunlar telaffuz edemiyorlar, muallim diyemediler herhalde, telaffuz evet. zayıf. 3-5 hafta geçiyor, muallim bey hoş geldin diyorlar, şaşırıyor. Diyebiliyordunuz da niye bana müellim dediniz bugüne kadar diyor. Müellim elem veren demek, elim. Evet. Muallim ilim veren demek, hocam senden önce hep müellimler geldi de seni onlardan zannettiydik diyorlar. <gülüyor> Birkaç haftadır baktık, bizimle böyle camiye falan geliyorsun, anladık ki sen muallimsin diyorlar Cahilin irfanına, sen cahil dersin. Dersin ki diploması yok falan ama e, çok teşekkür ediyorum bu hafta Ne kadar vakit kaldığını bana söyle. Bir iki kıtada okuyor. Son yedi dakikamız var. Hocam. Zikr-u tevhid ile talip hakka vasıl mı olur? Marifetle hüsnü hulkdur talibi kamil eden. Her nedenle varsa etsen hem kamu salih amel. Marifetle hüsnü hulktur talibi kamil eden. Gönül incitmemeyi anlatmıştı önceki şiirinde. Hazret burada da diyor ki Zikirle, tevhidle, ibadetlerle, nafile ibadetlerle elbette yol alınır, mesafe alınır. Zaten budur işin esası ama en iyisini, en üstününü söyleyeyim. Marifet ve güzel ahlak. Asıl diyor sana yol aldıracak, seni hızla manen terakki ettirecek şey budur. Güzel ahlak. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyorlar. Has mı dahi kabul etti ki o güzel ahlakta? emsalsizdi. Öldürmek için kılıca davrandı. Üstüne gittiler. Yolda yolunu kesen kişiye en büyük hasmına sordular. Fırsat bulursan öldüreceksin. Sen oraya yaklaşamazsın bile de geç onu. Bu kadar düşman olduğun Muhammed için ne dersin? Yalan söyler mi? Dediler. Hayır dedi. Yalan söylemez. Can düşmanı diyor bunu. İşte güzel ahlak öyle bir şeydir. Herkes tasdik eder. Herkes kabul eder. Ve böyle ilerlersin diyor. Güzel ahlak. İlmi resmiyle zahid. Acaba kan, ilimle de olmaz diyor. İlimsiz olmaz. Ama ilimle de olmaz. Yetmez yani. İlim amele vasıta olduğu için kıymetlidir. İlim tahsil etmişsin amel yok. E, kitap yüklü eşek diyor. Yani, i̇lim e, amele. araçtır. Amaç Araç. değil yani. Biz amele vasıta, oldu, vasıta olduğu için kıymetli Diplomalarımız var ama hala kafa aynı <gülüyor> kafa. Var <gülüyor> şey bu devranıyla. Ver, verme yok yere ömre halal. Eğer güzel ahlakla uğraşmıyorsan, marifet sahibi değil tanıma, irfan sahibi değilsen boşuna uğraşırsın diyor. Şugle esma ile etsen aç susuz hem ahıva isim Allah-u Teala isimleriyle zikrediliyor ya hani tasavvufta, usuldür, her tarihte ayrı ayrı usuller, terbiye metotları var. Aç susuz ahıva etsen sen günah anladığından komasın her giz günah, sen her türlü günahlardan da sakınmış. Çille bu halvette görsen nice bin nuru siyah, neler neler olsa kendinden geçsen falan Marifetle hüsnü hulktur, talibi kamil eden. Güzel ahlak ve marifet olmadan olmaz. Tende haktan olmamıştır rahı haktan behredar Kümmeline evliyanın yolu ihtiyar. Marifettir Adem'i Adem eden ey dil fikar. Marifetle hüsnü hulktur, talibi kamil eden. Tabi bir programın çerçevesi içinde her şeyi izah etmek, uzun uzun anlamak ve anlatmak imkanı yok ama... Azdan çıva işaret var ve bir damla okyanusun bütün özelliklerini taşır derler. Bu kadar tadabildik ve tattırabildik. Gene atlayarak dedin ya işte sen şimdi 3 dakika kaldı dersin. Mahzı cevherdir kelamım. Anlama anı araz. Bunu bir arazi sıfat efendim yamama, ee, efendim sıfat zannetme esastır. Cevheri söylüyorum sana. Ab-ı Kevser'dir içe gör kalmasın sende araz. bu söz diyor. Kevser suyu gibidir hiçbir hastalığın kalmaz. Arif'in sözünde yoktur kimseye asla garaz, art niyet yoktur. Allah rızası için söyler, ihlasla söyler, marifetle hüsnüluktur talibi kamil eden. Habı cehlu huyu bedle muttasif olmaz <gülüyor> huda. Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınız. Emri vardır efendim. Ve bu da uzun uzun izah edilmiştir. Ne demektir o diye. Ve çoğu kere yanlış anlaşılıyor. O yüzden dönüp dönüp anlatıyorlar. Burada da işte son kıtada gaflet uykusu ve kötü huy ile Allah'ın ahlaki ahlaklanmış olmazsın diyor. Allah'ın ahlakı bir defa evvela bunları terk etmiş olmaktır. Gaflet olmaz kötü huy olmaz. hak lacerem verir bu evsafa acila. Allah'a talip olmak, Allah'a kavuşmak istemek bu vasıflarını parlatır cilalar. Gaybi ya evsaf-ı haktan olmayasın sen cüda. Marifetle hüsnü hulktur. Talibi kamil eden. Men arefe nefsehû yet dendiği yetmez mi cevap? Hakkı bilmeye özünden gayrı var mı bir kitap? Zat-ı hakkacı ehlimizden özge yoktur bir hicap. Marifetle hüsnü hulktur. Talibi kamil eden. Meşhur hadisi kutsiyi Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Hadis-i Kutsisi'ni kısaca. Men arefe nefsehu diye zikretmiş. Cevap olarak bu yetmez mi diyor. Allahu u Teala'yı bilmeye kendini tanıman gerekiyor diyor. Bu yolla kendini tanırsan Rabbini tanırsın diyor. İnsanın kendini tanıması en zor iş. Göz e, her şeyi görür de kendini görmez. İnsanın kendini tanıması zor. Zat-ı Hakk'a cehlimizden. Bize diyor Cenab-ı Hakk'a kavuşmak için engel nefsimizdir, cehlimizdir diyor. Bitti demek istiyorsun galiba. Az bir şey kaldı. Çok az böyle. Öyle Soracağım bir, bir şey var mı? Yoksa bir kıtada okuyacağım. Hızlı Sor. bir şekilde okuyabilirsek daha iyi olur. Ehli vahdetten ola gör gel hakikat beyati. Ta ki bu kesret içinde bulasın sen vahdeti. Bir amelle talibin gitmez bu yolda hayreti. Marifetle hüsnü dur talibi kamille de. Hocam program sonuna ya, Peki. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu ediyorum. akşam Sonullah gaybi ikliminde Dolaştık. Haftaya yine divan edebiyatının seçkin bir şairiyle hayatımıza hikmeti, sanatı, aşkı katmaya çalışacağız. Hayırlı akşamlar efendim.